Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. hamd onun kutlu nebisine salat ve selam o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen adını bildiğimiz on bin sahabi Efendimiz'e selam. Peygamber hanesine girip o haneye sultan, kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere de anne olan bütün annelerimize selam. O annelerimizden bir anne, Hazreti Hafsa annemize ki bugün meclis onun adına kuruldu o annemize selam siz Ispartalı kardeşlerime de selam olsun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat bugün 82 yıl 82 sahabi projesinin 36. programı için buradayız hamdolsun bir yıl oldu ve 36. durakta Mevla yeniden bizleri buluşturdu. Her ilde bir sahabi efendimizi o toprakla, o ille bir şekilde alakasını kurarken an, kurarak anlatmaya çalışıyoruz. Güllerin şehri olan Isparta'da da istedik ki asr-ı saadetten bir gül olan hem de annelerimizden olan gül kokusunu Aleyhissalatü Vesselam Efendimizden alıp Aleme çok gür bir biçimde duyuran bir annemizi anlatalım Onun için konumuz, misafirimiz Yoksa yanlış mı söyledim, ev sahibimiz o oldu Biz ise inşallah ona misafir olacağız Onu ondan anlamaya çalışacağız onun bize söyledikleriyle de hayatlarımıza yön vereceğiz inşallah. Her sahabi efendimiz için bu münasebeti kurmak zorundayız. Onlar öyle bir hayat yaşadılar ki o yaşadıkları hayat o günün dünyasında bitmedi. O günün dünyasında başlayıp da o günün dünyasında kalmadı. Öyle bir hayat yaşadılar ki aradan 14 asır geçmiş. 24 asır geçmiş 54 asır geçmiş ne ehemmiyeti var Eğer bizlere örnek ve model olabilecek Derin izler hayata bırakmışlarsa ki Tarih bıraktıklarının en büyük şahididir Bize düşen de o izlerden Hayatlarımıza iz taşımaktır Benim duam şu olsun Sözlerimin başında siz de o duaya gönülden amin diyin. Allah gerçek manada bana anlatmayı nasip eylesin. Yansıtmayı nasip eylesin. Sizlere de kavratsın. Buradan alsın hayatlarınıza inşallah geçirtmiş, taşıtmış olsun. Hafsa annemizi bir cümlede özetlemek gerekirse onun yaşadığı o hayatı Hayata bıraktığı o izleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzel terbiyesinde ve hanesinde yetişmesini, ondan sonraki hayatını, hepsini bir cümlede özetlemek gerekirse nasıl bir cümle kullanabiliriz? Biz belki farklı şeyler söyleyebilirdik ama o hanenin sultanlarından olan bir başka annemiz, onun için çok farklı bir cümle kullanıyor. Aslında tanıdığınız, bildiğiniz bir cümle. Ne diyor biliyor musunuz? Hafsa tam babasının kızıydı. Binti Ebiha, babasının kızı. Sözün sahibi kim? Sözün sahibi Ayşe anamız. Ayşe annemiz onun için o sözü kullanıyor. Hafsa her yönüyle... Tam babasının kızıydı. Biz bu sözü Hazreti Fatma için çok duyduk Binti Ebiha sözünü. O da babasının kızıydı. Ona da alem yaşadığı dönem, tarih, babası aleyhissalatü vesselam ve diğer sahabe efendilerimiz bu ifadeyi çok kullandılar. Ama özellikle Ayşe annemiz Hafsa validemiz için de bunu kullanıyor. Peki babasının kızı demek ne demek her kız bir babanın bir annenin kızıdır her erkek de bir babanın bir annenin oğludur ama böyle bir ifade ifade binti ebiha demenin farklı bir mesajı olmalı ki Ayşe anamız içinde Fatma annemiz içinde bu ifade kullanılsın ve bu ifadenin altı çizilmiş olsun. Aslında biliyorsunuz biz de kullanıyoruz Evlatlarımızdan güzel bir şey görsek Şöyle bizi memnun edecek bir hayat bir iş görsek Hemen kendimize mal ederiz değil mi onu Bak tam babasının kızı deriz Eğer konuşan annelerimizse tam annesinin kızı deriz Ama eğer söylenen güzel bir şey değilse Ortaya konan yanlış bir şey ise Onu annesine ve babasına değil de Başkalarına mal ederiz İşte dayısına çekmiş deriz Teyzesine çekmiş deriz Halasına çekmiş deriz Şuna çekmiş deriz Buna çekmiş deriz Kendi üzerimizden meseleyi Başka birine havale ederiz Ancak Babasının kızı ifadesi Babasının yükselttiği çıtayı Orada bırakmayıp Daha ötelere taşıyan insan için kullanılır Eğer tam babasının kızı denmişse Ortada güzel bir amel vardır O amelden önce baba razı olmuştur Önce anne razı olmuştur Sonra da buna şahit olanlar razı olmuşlardır Gerçi biz Hazreti Hafsa annemizi dayısına da, teyzesine de, annesine de, amcasına da, halasına da nispet etseydik değerinden hiçbir şey azalmazdı. Çünkü bu saydığım bağların hepsinde Hafsa anamız için değerine değer ekleyecek bir kamet, bir bağ ve vesile vardır. Kim annesi? Zeynep binti Mazun İsimleri söyleyeyim Siz gidin biraz araştırın İslam'ın ilk halkasına dahil olan Annelerimizden bir tanesi Zeynep validemiz Onun annesi Peki onun dayısı kim Osman ibni Mazun Bedir'in ashabından Efendimiz'e ilk iman edenlerden Darül Erkam'ın Talebelerinden Hicretin arkasından Bedre katılan, Bedir'den dönüşten sonra da Medine'de ilk vefat eden muhacirlerden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam o vefat ettiği zaman adeta gözyaşlarıyla onu yıkamıştı. O kadar üzülmüş, o kadar arkasından böyle bir hüzün solumuştu efendimiz. Böyle birisi Hafsa anamızın dayısı. Teyzesi kim? Kote ile binti mazun. Gidin araştırın kim olduğunu görün. Amcası kim? Amcası için Hazreti Ömer şunu söylüyor. İki hayırda beni geçti. Benden önce iman etti. Benden önce şahadete uçtu. İki hayırda onu geçen amcası Zeyd bin Hattab, Yemame'nin şehidi olacak ve yaşadığı hayat boyunca da Allah Resulü'nü memnun edecek böyle bir amcanın yeğeni. Halası kim? Hazreti Ömer'i imana taşıyan evin sahibi Fatıma binti Hattab. Hangi bağı konuşursanız konuşun. Hangi taraftan hafsa validemizle bir vesile kurarsanız kurun. Şerefine şeref katan bağları görürsünüz. Ama gerçekten... Ayşe anamızın sözünün üzerine söz olmaz O tam babasının kızıdır Aynen babası gibidir Babası Ömer nasılsa o da öyledir Peki bunu demek bir yönüyle zor bir şey Hazreti Ömer Efendimiz demek Heybetiyle zirveleri zorlayan bir kamet demek Duruşuyla celadetiyle haksızlığa karşı Hakkı dile getirmekle Gadabıyla Farklı bir yönüyle Adaleti tesis etmesiyle Rahmet damarıyla Her bağıyla Hazreti Ömer Asrı saadetin çok istisnai Bir şahsiyetiydi Bu saydığım vasıflar Erkekte güzel de Kadın celadetli olsa Ömer gibi Hiddetli olsa Zor bir şey değil mi bu Zor ama yine de babasının kızı. Zor olduğu için zorluk çekmiş ama yine de babasının kızı. O halde biz babasının kızı, hafsa anamızı anlarken bir yönüyle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın aile hayatını da anlayacağız. Bir yönüyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nasıl bu alanda Bize örnek olduğuna dair Örnekleri de inşallah Bugünümüze hayatımıza taşıyacağız Öyleyse buyurun Hafsa annemizi bir anlamaya çalışalım Hz. Ömer'in doğum gününden başlayacağım Çünkü oradan size bir mesaj vereceğim Hz. Ömer Nübüvvetten 26 ya da 27 yıl önce doğdu Miladi olarak 584 Onun hayatını biz işlerken Genelde kaynağı çok net olmasa da Şöyle bir bilgi okuruz Ömer cahiliyede kendi elleriyle kız çocuğunu gömmüştür Bu bilgi doğru mu? Hafsa anamızın üzerinden bu bilginin doğru olup olmadığını da en azından anlamış olacağız. Hazreti Ömer nübüvvetten 26 ya da 27 yıl önce doğunca o 20 yaşına varıncaya kadar hiç evlenmiyor. 20 yaşında Osman bin İbni Mazun'un kız kardeşi Zeynep Falidemizle evleniyor ve bu evliliğinden ilk doğan çocuğu Hazreti Hafsa oluyor. Bundan dolayı da Araplarda yaygın bir gelenek vardır. Büyük çocuğun ismiyle künyelenir baba. Ve Hazreti Ömer Ebu Hafs künyesiyle künyelenir. Hafsa'nın babası olarak anılır. Hafsa doğduğu zaman Hazreti Ömer'in yaşı ya 20'dir ya 21'dir. Fazla değil. Ondan önce yani Hafsa'nın Annesinden önce evlendiğini bilmiyoruz. Hafsa'dan önce çocuğunun olduğunu bilmiyoruz. Hafsa'dan önce kız çocuğu olduğunu bilmiyoruz. Bu kadar bilgi dururken Hazreti Ömer'in kendi elleriyle kız çocuğunu cahiliyede gömdüğüne dair rivayeti bundan sonra temkinle karşılamak hatta bunu hafızamızdan silmek durumundayız. Hazreti Hafsa Mekke'de doğunca tarihler miladi 604-605 Yani nübüvetten 5 ya da 6 yıl önce Böyle bir süre içerisinde doğduğu zaman Kabe'nin inşaatına denk geliyor Onun için de onun doğum tarihini çok net bir biçimde bilebiliyoruz O 5 yaşına gelince İslam'ın mesajları duyulmaya başlıyor Mekke sokaklarında. O 11 yaşına gelince tarihler nübüvvetin 6. yılını gösteriyor. Ve tam o günlerde Hazreti Ömer Müslüman oluyor. Onun kızı Hafsa'da babasıyla beraber Müslüman oluyor. Kaç yaşlarında? 11 yaşlarında. Daha günah hayatına ve rüyalarına girmeden... Hafsa anamız İslam'la tanışıyor, İslam'la büyüyor, özellikle de halası Fatma Binti Hattab'ın evindeki o ev bir yönüyle Darül Erkam gibiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o eve farklı muallimler koymuştu, o evde yetişen bir hanım oluyor. Ve yaşı 15-16'ya varınca her haliyle Ömer'e benzer dedik ya heybetiyle fiziğiyle de Ömer'e benzer. 16 ya da 17 çok değil o yaşlara gelince Mekke'de taliplileri çoğalır. Gelen gidenler olur onunla evlenmek için. Hazreti Ömer onu ileride adını çokça duyacağımız ve çok farklı bir isim olan ama ne yazık ki çok farklı fazla tanımadığımız Hüneys binti Hüzame es-Sehmi ile evlendirir. Bu zat nübüvvetin ilk günlerinde iman şerbetini içenlerden biridir. Bu zat Habeşistan hicretine katılan hicret sahibi olanlardan biridir ve bu zat Medine'ye hicret ederek Bedre katılan Bedir ashabından olan birisidir. Yani imanının bedelini çok farklı bir biçimde ödeyen biridir Böyle birisiyle evliliğini kurunca Hz. Hafsa validemizle onun çok güzel bir evlilikleri olur İkisi de birbirlerini çok severler Birbirlerine karşı farklı muhabbetleri olur Böyle bir muhabbet onları saadete götürdüğü bir zeminde Efendimiz aleyhissalatü vesselam artık imana yatak olacağı anlaşılan yesrip için Müslümanlara kapıları açar ve Müslümanlar yesribe doğru hicret yoluna çıkarlar. Çıkanlar gizli gizli gidiyorlar. Ama o gün Kabe'nin avlusunda bir ses duyuluyor. Sesin sahibi diyor ki ey Kureyş yarın ben... Yesrib'e doğru hicret ediyorum Hanımını dul Anasını evlat acısıyla Dostlarını ve akrabalarını da Acı içerisinde bırakmak isteyen biri varsa Düşsün peşime ve beni engellesin Bu sözü Mekke'de kim söyler? Hazreti Ömer söyler başka kim söyleyecek? Hazreti Ömer hicretini açıkça yapar onun için Abdullah İbni Mesud Onun hicreti Başlı başına bir Zaferdi diyecektir Ve Bukhari'nin bize verdiği Rivayete göre 20 kişiyle hicret yoluna Çıkacaktır Hazreti Ömer O 20 kişinin içerisinde Bazı zayıf Müslümanlar var O 20 kişinin içerisinde Kardeşi abisi Zeyd İbni Hattab var O 20 kişinin içerisinde Amcasının oğlu olan Said İbni Zeyd var Onun hanımı Hafsa'nın halası Fatma Binti Hattab var Ve o 20 kişinin içerisinde Hazreti Ömer'in kızı Hafsa var O Hafsa'nın kocası olan Huneys İbni Huzafe var Hicret gerçekleşir Kuba köyüne varırlar o köyde bir müddet kaldıktan sonra Mescid-i Nebevi inşa edilince Ensar Muhacir kardeşliği olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu gencecik eve evliliğe Ebu Abs ibni Cebri isimli çok fazla tanımadığımız Harise oğullarından biri olan Ensardan bir Müslümanı kardeş olarak kılar. O kardeşlik de bambaşka bir hayat olur. Hazreti Huneys kardeşini çok sever Ensar'ı. Onu sevdiği gibi Hazreti Hafsa da onun hanımını sever. O Ensar muhacir kardeşliği bambaşkadır. Onların evinde yani Ömer'in kokusunun duyulduğu o evde de o kardeşlik bambaşkadır. Günler böyle gider... Tarihler hicretin ikinci yılını gösterdiğinde Bilal'in sesi duyulur. Medine sokaklarında Bilal Bedir için asker istiyor. Hazreti Hafsa kocası Hüneyse Bedir'e kendi gönderecek asker olarak ve sadece canından parça olarak Bedir'e gönderdiği kocası olmayacak. Babası Hazreti Ömer Bedir ashabındandır. Yetmedi üç tane dayısını da Osman bin Mazun, Gudame İbni Mazun, Abdullah İbni Mazun, 3 tane dayısını da Bedre gönderecek. Bedir'in 313 yiğidinden 3 tanesi de Hafsa anamızın dayıları olacak. Bedir, iman ile inkarın bir karşılaşmasıdır ve büyük bir savaştır. O savaş sırasında Müslümanlar 14 şehit verecekler. Birkaç tane de yaralı olacak. Yaralılardan bir tanesi de Hafsa anamızın kocası olan Hüneys olacak. Yaralı bir biçimde taşınacak Medine'ye. Müslümanlar sevinçle varmıştır Medine'ye ama o sevinç fazla sürmeyecek. Osman'ın evinden duyulacak Rukiye annemizin vefatı ve Allah Resulü Bedir'in sevincini bile taşıyamadan kendi canından bir parça olan Rukiye'nin vefatıyla sarsılacak. Aradan birkaç gün geçecek Hafsa'nın dayısı Osman bin Mazun vefat edecek. Hastalanıp Medine'de vefat eden İlk muhacirdir Hazreti Osman ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Baki kabristanlığına ilk olarak muhacirlerden onu defnedecek aradan birkaç gün geçecek bu seferde sefer Hafsa anamızın kocası Hunis vefat edecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ben hüzünlerin peygamberiyim demesini Sadece şu hadiseler üzerinden bile anlayın. Hicretin ikinci yılı hepsi de Efendimizin dünyasında bambaşka yeri olan o insanlar birer birer dar bekaya doğru gidiyor. Ve her birisinin arkasından Efendimiz gözyaşı döküyor. Her birinin cenaze namazını kılıyor. Her birini son yolculuğuna Efendimiz uğurluyor. Huneys vefat edince... Onu Hafsa'nın dayısının yanına defnedin diyor Efendimiz. Onun için eğer bir gün yolunuz Baki kabristanlığına düşerse içeriye girdiğiniz zaman annelerimizin kabrinden şöyle sola doğru yürüyün. İki kabir karşılayacak sizi. Biri İmam Malik'in biri de onun hocası İmam Nafi'nin. Hemen onun arkasında bir grup sahabi vardır ki. Osman bin Mazun oradadır. Huneys İbni Hüzafe oradadır. Abdullah İbni Mesud oradadır. Sad bin Ebi Vakkas oradadır. Onlar da onların ebedi istirga istirgahı olarak orada Baki kabristanlığında yine kendisini ziyaret edenlere çok şeyler söylemektedirler. Biz de Isparta'dan hepsine selam gönderiyoruz. Aradan bir müddet geçiyor Hafsa anamız kocasının vefatından dolayı çok üzülüyor. Gözyaşı döküyor. Hüzünler Ömer'in evinden eksilmiyor. Ömer kızının iddet süresi bitince o hüzün dağılsın diye kızını yeniden kendi elleriyle evlendirmek istiyor. Ve Hazreti Ömer kızım için en münasip damat adayı Hanımı yakın bir zamanda vefat eden Osman'dır diyerek aklında belirliyor. Takva olarak Osman Hafsa'ya denk, ahlak olarak denk, soy olarak denktir diyor. Ve Hazreti Osman'a bu teklif ile gidiyor. Asr-ı Saadet'te birkaç tane böyle rivayet vardır. Kız babaları teklif ederler erkeklere ya babalarına ya direkt damatlarına sakın yadırgamayın. O, o günün dünyasında makul görünen bir şeydir Bugünün dünyasında da aslında makul olacak bir hali vardır Onu da söyleyeyim size Allah aşkına siz kız babası olsanız Damat adayı olarak Osman gibi hayanın ve edebin timsali olan birini gözünüze kestirseniz Siz ondan geri kalır mısınız? Siz nasıl kalmazsanız Hazreti Ömer de kalmıyor. Varıyor. Osman'a diyor ki Osman aklımdan geçen bu. Hazreti Osman diyor ki birkaç gün müsaade ver düşüneyim. Biraz üzülüyor Hazreti Ömer ama bir şey söylemiyor. Geliyor birkaç gün sonra yeniden buluşuyorlar. Hazreti Ömer'e Hazreti Osman diyor ki ben bu, şu günlerde evlenmeyi düşünmüyorum. Çok üzülüyor. Neden Osman benim teklifimi kabul etmedi diye içinden geçiriyor. Sonra bazı kaynaklardan biz öğreniyoruz. Hazreti Osman'ın niçin kabul etmediğini. Başa götürüyorum sizi. Hafsa nasıldı? Tam babasının kızıydı. Hazreti Osman demiş ki kendi kendine. Babasının kızı da babası gibidir. Ben öyle bir kadınla. Asla geçinemem diyerek Hafsa annemiz ile evlenmeyi düşünmemiştir. Hazreti Osman'dan böyle bir cevap alınca bu sefer Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in yanındadır. Biraz da Osman'a kızarak ben ona böyle bir teklifte bulundum. O bana böyle bir cevap verdi. Gel Ebu Bekir dostluğumuzu pekiştirelim Hafsa'yı ben sana vereyim. Ne diyor Hazreti Ebu Bekir? Hiçbir şey demiyor. Hazreti Ömer cevap bekliyor. Bir sükunet var Hazreti Ebu Bekir'de. Ne evet ne hayır. Hiçbir şey söylemiyor. Cevap gelmeyince Hazreti Ömer daha da hiddetleniyor. Daha da sinirleniyor. Ve doğruca Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Başlıyor efendimizi anlatmaya. Ya Resulallah. Böyle böyle Osman'a gittim ona teklif ettim bana birkaç gün düşünmek için müsaade istedi sonra bana şimdi evliliği düşünmüyorum dedi. Ebu Bekir'i anlatmaya başladığı anda Efendimiz sözünü kesiyor ve bir cümle söylüyor orada. Yavaş ol ey Ömer göreceksin Allah senin kızına Osman'dan daha hayırlısını Osman'a ise senin kızından daha hayırlısını nasip edecek Hazreti Ömer bir şaşırıyor Bağlantıları kurmaya çalışıyor Acaba Efendimiz ne dedi Senin kızına Osman'dan hayırlısı Osman'a ise senin kızından daha hayırlısı Kim bunlar Ashabın içerisinde Osman'dan hayırlısı yok Hafsanın içerisinde Hafsa'ya denk gelecek sahabi hanımları da yok Efendimiz böyle bir kıyaslama zaten hiç yapmaz Ama burada özel bir şey var Nedir? Hafsadan hayırlısı Resulullah'ın kızı Ümmü Gülsüm Osman'dan hayırlısı ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır Hazreti Ömer bunu duyunca öyle bir seviniyor öyle bir seviniyor ki bu şereflerin en büyüğü o şerefi alarak dışarıya çıkıyor sevinçle evine kızı Hafsa'ya Resulullah'tan duyduğu bu müjdeyi götürmek için giderken yolda Ebu Bekir'i görüyor o kızgınlığı unutmuş Ebu Bekir müjde müjde diyor Allah Resulü kızım Hafsa'ya talip oldu diyor Hazreti Ebu Bekir'in sözü şu Şimdi anladın mı niçin benim sükut durduğumu? Allah Resulü söz etti ama o bir sırdı. Resulullah söylemeden ben o sırrı ifşa edemezdim. Ama sen bana ısrarla söyleyince red cevabı da veremezdim. Onun için olması gereken en uygun tavır sessizlikti. Ben de onu yaptım. Alır mısınız Ispartalı kardeşlerim? Buradan kendi dünyanıza bir mesaj. Her duyduğunu söyleme. Ebu Bekir onu dedi aslında. Daha doğrusu Hazreti Ebu Bekir'e onu söylettiren de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Size bir hadis söyleyeyim. Hayatınızın esası kılın bu hadisi ki Ebu Bekir'in adımlarına adımlarınız ulaşsın inşallah. Bakın sözün sultanı olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor Kişiye günah olarak Duyduğunu anlatması yeter Söz bu Anladınız mı Kişiye günah olarak Duyduğunu anlatması yeter İki kişinin konuşmasından bir şeyler duydunuz Hemen onu anlattınız ya üçüncü kişiye Efendimiz onu dedi Biri size sır verdi size özel siz onu açtınız ya herkese Efendimiz onu dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh bu terbiyede yetiştiği için Allah Resulü içinden geçirmiş ve bunu Ebu Bekir'e söylemiş. Ömer'in kızına ben talip olacağım demiş. Ama bu sırrı Resulullah ifşa etmediği için Hazreti Ebu Bekir ifşa etmemiş. Dolayısıyla oradan bizim dünyamıza Hazreti Ebu Bekir çok önemli bir şey söyler. Aradan bir müddet geçer. Hafsa anamız ile evlenir. O günler peygamberin hanesinde iki sultan var. Sultanlardan biri Sevda anamız, biri Ayşe anamız. Hatice annemiz vefat ettikten sonra Efendimiz önce bu iki annemiz ile evleniyor. Şimdi üçüncü sultan o eve varacak. İki tane oda var Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında. Efendimiz hemen onun ön tarafına bir oda daha inşa ederek Hz. Hafsa annemizi oraya alacak. Kızını yolcu ediyor gelin olarak Hz. Ömer. Kız babaları, kız anneleri ne olur dikkat edin. Bakın Hazreti Ömer de buradan bize çok önemli şeyler söyleyecek. Sözü şu kızım sen öyle bir eve gidiyorsun ki o ev alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber aleyhissalatü vesselamın evi sen Resulullah'a hiçbir şekilde isyan etmeyecek itaat edeceksin. Unutma o evde Ebu Bekir'in kızı da var. Sakın onunla birbirinize düşüp de Allah Resulünü üzmeyeceksin. Resulullah ne diyorsa onun dediğidir. Onun dediği olacak. Yine unutma Allah Ayşe'nin babasını senin babandan muhakkak seni de ondan onu da senden daha fazla seviyor. Ne dedi gönderdi Hazreti Ömer? itaati ona telkin ederek gönderdi. Biz bütün sahabe efendilerimizde bunu görüyoruz. Bakın okuyun siyerin içerisinde sahabenin hayatında kızlarını evlendirirken sahabe babalarının ve annelerinin ilk söyledikleri cümle nedir okuyun. Allah'a itaat et kızım meşru ve helal dairede kocana itaat et. Aynı sözü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam canından bir parça olan Fatıma'sını Ali'nin evine gönderirken de söylüyor. Peki bugün biz ne söylüyoruz? Söylediğimiz söz şu. Yanlışsan beni düzeltin. Kızım bak ilk gün nasıl başlarsa öyle gider. Sakın kendini ezdirme. Şöyle yap böyle yap. Kızı biz... Saadet alacağı saadeti bulacağı yuvaya göndermiyoruz Kız bir kere o telkinle yetişiyor Harbe gidiyor Savaş meydanına gidiyor Onun için gardını alarak yürüyor o eve O eve yürüdüğü zaman saadet olur mu o evde? Ama biz sahabede bunu görmüyoruz İtaat saliha kadının en önemli zinetidir. Kim ne derse desin siz bakmayın sağda solda başka şeyler söylendiğine. Biz Müslümanlar itaatkar bir toplumuz. Biz bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz. Bu emir sahibi kimse bir cemaat olur, bir vakıf olur, bir dernek olur, camide imam olur, evde baba olur, koca olur kimse bizden olduğu müddetçe. Helal ve meşru dairede biz itaat ederiz. Peki baba ne yapar? Baba çerçevesinden konuşalım. O itaati asla despotizm olarak kullanmaz. Baba meşvereti esas alır. Baba değer verir. Baba babalık yapar. Nasıl annelerin üzerinden biz analarımızın üzerinden asır saadette yaşayan annelerimizin üzerinden anneliğin ne olduğunu öğreniyorsak babalığı da oradan öğreniriz sahabi babalar babalığın nasıl olduğunu bize öğretirler aleyhissalatü vesselam efendimiz de öğretir değil mi senin benim iman ettiğim iman ettiğim için de şeref bulduğum peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşına kadar bekardı 25 yaşında evlendi 50 yaşına kadar 25 yıl yastığında sadece Hatice anamızın başı vardı O yastığa 25 yıl Başka biri baş koymadı Hatice anamız vefat etti 2 yıl benim peygamberim dul kaldı Dullara da örnek olacak Usvetun ya. Bir erkek nasıl dul kalır? Ne yapar o zaman da onun hayatı onu da anlatacak. Yaş 52 olacak. Sevde anamız gelecek. Ayşe anamız gelecek. Hafsa anamız gelecek. Ümmü Seleme gelecek. Cüveyriye gelecek. Mariye gelecek. Reyhane gelecek. Gelecek de gelecek. O da özel bir durum. 11 yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine hayatı ve öncesindeki yılı da eklersek 11 yılda Hatice anamızın dışında 13 kadın o eve girecek Ve senin peygamberin benim peygamberim tam 36 yıl evlilik kalacak 36 yıl evlilik hayatı olan bir peygamberden bahsediyoruz Peki Allah aşkına Gidin bakın araştırın yanlışsan beni uyarın 36 yıl evliliği süren 13 hanımla evliliği devam eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kez olsun hanımlarına bağırmış mı bir kez olsun kötü söz söylemiş mi bir kez olsun onların bir hususiyetini öne çıkararak kınamış mı bir kez olsun onlara elini kaldırmış mı? Bir kez olsun onlara bir fiske vurmuş mu? Hayır. Peki analarımız çok iyilerdi de onun için mi böyle oldu? Analarımıza kurban olayım onlar iyiydi. İydiler ama çok da efendimizi rahat bırakmadılar. Şimdi anlatacağım size. Onlar da kadındı onlar da insandı onlar da beşerdi onlar da beşeri anlamda bazı talepleri oldu bazı şeyler söylediler siz zannetmeyin ki sahabe efendilerimiz sadece cennete kitlenmiş ondan başka dertleri olmayan insanlardı hayır evet cennete kitlenmişlerdi ama beşer olmalarından dolayı beşeri hususiyetleri de her zaman hayatlarında vardı. Öyle yaptılar öyle yaptılar ki efendimizi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ay evine gitmedi. Biliyor muydunuz bunu? Bir ay şimdi anlatacağım size bir ay tabir caiz ise onlara küstü ama yine de kızmadı. Önünde tabakları yere vurdu kırdı Ayşe anamız bir şey söylemedi. Yanında kınandı başkaları bir şey söylemedi. Çok kızdığı anlarda bile sükunet onun tavrı oldu. Sen onun sünnetini ihya etmek istiyorsun değil mi? Zannetme ki sünnet sadece tabakların altını süpürmektir. O işimize geliyor da hepimizin hayatında var. Alın size sünnet. Alın size nasıl nezaket olunur. Nasıl zerafet olur. Nasıl baba olunur? Nasıl koca olunur? Bunu hayatıyla gösteren bir hayat tarzı olarak bize sunan Efendimizin hayatından sünnet. Zor olduğu için biz bunları yapmıyoruz da başka şeylerin peşindeyiz. Ama siyer okumak, Efendimizin hayatını okumak, sahabe efendilerimizi okumak, Hayatlara çeki düzen vermek içindir, adımlara ayar çekmek içindir, hayatları asrı saadetin o güzel iklimiyle, o dirilten havasıyla, atmosferiyle diriltmek içindir. Bunun örneğini ortaya koyuyor efendimiz. Evlilik oluyor, Hafsa anamız da o evde, Hafsa anamız gidiyor, Ayşe anamız o evin en baş insanıdır yaşı küçüktür sevdi annemizden ama söz onundur o Ebu Bekir'in kızı ona denk biri olarak Hafsa anamız o eve yürüyünce dengeler biraz sarsılıyor dengeler sarsılınca iki baba da sürekli kızlarını kontrol altında tutuyorlar Hazreti Ebu Bekir de bir aman Ayşe bak Resulullah Aman ha deyip onu uyarıyor. Zaten Ömer kılıcı havada her zaman öyledir ya kızına karşı da öyledir. Hafsa eğer bir şeyini duyarsam hiç gözünün yaşına bakmam. Bunu söylüyor. Bunu söylediği için Hafsa anamız bir şeyler yapmak istediği zaman bile o evde babasının korkusundan dolayı hep geri adım atar. Annelerimizin sayısı çoğalır, iki grup oluşur hücre-i saadette. Bakın peygamberin hanesini söylüyorum. Bir grubun başını Ayşe anamız çeter, çeker, bir grubun başını ise Ümmü Seleme validemiz. Aslında Hafsa anamız kesinlikle birinin kontrolünün altına girecek birisi değildir. O babasının kızıdır, o da bir grup oluşturabilir. Babasının korkusundan bunu yapmıyor. Ve Hafsa anamız Ayşe annemizin yanında yerini alıyor. Böyle yürüyor Hücre-i o hane. Onun evlilik hayatını yani Efendimiz ve vesselamla beraber geçirdiği 8 yıllık hayatı çok örneklerle anlatabilirim size ama. 3 tane kıssayı sizin nazarlarınıza vereceğim. Talak. Hadisesi, tahrim hadisesi ve ila hadisesi Bu üç hadise üzerinden kısa üzerinden Hafza anamızın Efendimiz aleyhissalatü vesselamla olan evliliğini hayatını da anlamış olacağız Birincisi talak hadisesi Nedir talak hadisesi? Bakın peygamberin evinden bahsediyorum ne olur dikkat edin bir gün Efendimiz aleyhissalatü Vesselam Hazreti Hafsa'yı boşamıştır. Neden babasının kızı ya? Efendimiz bir şey söylüyor, birkaç kez itiraz ediyor. Hazreti Ömer'in kılıcı başında olmasına rağmen birkaç kez o itirazlar çoğalınca Hafsa annemiz Rici talakla Efendimiz tarafından boşanıyor. Rici talak nedir? Dönüşü mümkün olan talak. Boşama gerçekleşince, aradan bir müddet geçince ve Vesselam Efendimiz hafsa anamızı geri çağırıyor. Neden Allah müdahale etmiştir o işe de onun için. Nesainin talak bahsinden geçen rivayeti aynen söylüyorum. ve Vesselam Efendimiz dedi ki, Cebrail geldi ve bana dedi ki, hafsa. Çok oruç tutan, savvame ve çok namaz kılan, kavvame bir kadındır. Ve o cennette de senin eşindir. Cebrail'in imzası bu. Dolayısıyla bu söz söylenir söylenmez, Hafsa anamız tekrardan eve gelecek, o evin sultanı olarak kalacak ve ve bir daha da böyle bir hadise yaşanmayacaktır. Ama evliliğin ilk yıllarında böyle bir hadise olmuştur. Arkasından gelen bu müjdede o hadisenin, o sıkıntılı durumun bir güzelliği, bir müjdesi olmuştur. Hazreti Ömer kızının boşandığını, boşatıldığını duydu duyduğu zaman çok üzüldü. Ama bu haberi duyunca öyle bir sevindi ki, çünkü haber semalardan geliyordu. Allah Hazreti Hafsa'nın değerinin ne olduğunu aleme Cebrail'in lisanı ile duyurmuş oluyordu. Talak hadisesi dediğimiz hadise bu. Ya tahrim hadisesi? İnşallah eve gittiğiniz zaman açın bir Kur'an-ı Kerim alini, 66. süreyi bir okuyun. Kısa bir süre zaten. Özellikle ilk 6 ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanesiyle alakalı bazı hadiseleri bize aktarır. Tabi Kur'an detaya girmez özünü verir. O özünün üzerinden bile biz peygamber hanesinin nasıl bir hane olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle ilk altı ayet bize bunları anlatır. O ayetlerin inişine neden olan birkaç hadise var. Nedir o hadiseler? Biri şu. Bukhari'de, Müslim'de, onlarca hadis kaynağımızda geçen bir rivayet bu. Bal kıssası diye isimlendirilen kıssa, tahrim süresinin inişine sebep olan olaylardan bir tanesidir. Hadise ney? Hadise şu. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, Zeynep binti Caş'ın odasına gider gelir, o sıraya bağlı olarak. Ancak hanımlar bakarlar ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zamankinden biraz daha fazla bir vakit Zeynep Validemizin odasında geçiriyor. Araştırırlar sebebini bulurlar. Meğer Zeynep Validelerimize akrabalarından güzel bir bal gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de balı sever biliyorsunuz. O baldan Zeynep Validemiz güzel bir şerbet yapmış. Her peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Haneye teşrif ettiği zaman o baldan ikram ediyor. İkram ederken de Efendimiz'den biraz daha fazla nasiplenmek için ikramı biraz ağırdan alıyor ki biraz daha Efendimiz'de fazla vakit geçirsin. Bu diğer annelerimizin kıskançlık damarını biraz arttırır. Hemen Ayşe anamız Hafsa anamızı çağırır ve bir plan yaparlar. Plan şöyle işleyecek. Efendimiz hangi hanımının yanına giderse hanımı şöyle koklar gibi yapacak ya Allah diyecek senden megafir kokusu geliyor o koku geldiğini söyleyecek Efendimiz de diyecek ki hayır ben megafir yemem çünkü megafir bölgede bilinen bir ottur kokusu çok kötüdür insanı etkiler efendimiz onun için onu o ottan hiç kullanmaz megafir yemem dediği zaman da başka bir şey mi yediniz diye soracaklar o da diyecek ki Zeynep'in odasında bal şerbeti içtim Annelerimiz de diyecek ki o zaman o arılar megafirden almışlar polenleri onun için koku bala sirayet etmiş diyeceğiz böyle dediğimiz zaman da Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir daha o baldan içmeyecek plan bu analarımız kurban olalım onlara insan onlar beşer onlar beşere sultan olan onlar her halleriyle bize örnek oluyorlar. Böyle bir plan yapılır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yine Zeynep validemizin evinde içer bal şerbetini çıkar başka bir hanımının yanına. İhtimal ki rivayetler öyle söyler. Sevde anamızın yanına. Sevda anamız şöyle bir koklar gibi yapar. Ya Resulullah, mağafir mi yedindir? Efendimiz hayırdır. Ama senden mağafir kokusu geliyor. Zeynep'in evinde bal şerbeti içmiştim. Tamam o zaman ya Resulallah. O arılar meğafirden almışlar o kokuyu. Efendimiz bir daha içmem diyor. Çünkü koku konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok hassastır. Bu konuda özel bir hassasiyeti var. Meleklerle haşır neşir olan. İnsanlarla haşır neşir olan peygamber aleyhissalatü vesselam nezaket kahramanı zerafet timsali bambaşka birisi o onun böyle bir özelliği de var başkasına eziyet vermemek için koku konusunda hassasiyet sahibi onun için o ne diyordu bir hadisinde dünyanızdan bana üç şey sevdirildi kadın gözümün nuru namaz ve güzel koku o koku da onun içindir. Orada Efendimiz bir daha bal yemem diyerek kendisine balı yasaklıyor. Ve ayetler geliyor Tahrim Suresinin ilk ayeti. Sen hanımlarını hoşnut etmek için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi haram mı edeceksin diye Allah tarafından uyarılır. Bal kıssası dediğimiz hadise budur. Ve bu hadisenin içerisinde Hafsa anamız da en az Ayşe annemiz kadar aktif rol oynamıştır. Ayetlerin sebebinizlü olarak sayılan hadiselerden bir tanesi de sır meselesidir. Nedir o? Hafsa anamıza Efendimiz bir sır vermiş. Ama bu sırrın kimselere de söylenmemesini ona Söylemiş, telkin etmiş. Çıkmış Hafsa anamız Efendimizin huzurundan. Ayşe annemiz bu bambaşka biri o. Bir şey olduğunu fark etmiş. Alttan girmiş, üstten çıkmış. Hafsa anamızın dilinden o sırrı almış. Sır ifşa edilince Allah müdahale etmiş o olaya. Ve o sırrın ifşa edildiğinin haberini Cebrail Efendimiz'e ulaştırmış. Nedir peki o sır? Bakın kaynaklara birkaç şey söylenir. Mariye annemizle alakalı bir hadise var. Ondan dolayı olduğu söylenir ki hadis alimlerimizce o rivayet biraz denkit edilir. Bir başka rivayete göre Efendimiz kendinden sonra halifenin Ebu Bekir, Ebu Bekir'den sonra Ömer olduğunu söylemiştir derler rivayetler. Ancak acizane benim kanaatim o sırdı sır olarak da kaldı bilmiyoruz. Resulullah'ın sır bıraktığını sır olarak da bırakmak lazım. Ama bir sır verdiği belli. O sırrı da Hafsa anamızın ifşa ettiği belli. O ifşanın üzerinden ayetlerin nazil olduğu da belli. Tahrim hadisesi dediğimiz hadisenin içerisinde de Hafsa anamızın adı böyle geçiyor. Peki gelelim üçüncü hadiseye. O ney? İlah hadisesi. İlah ne demek? İlah kocanın hanımına sana şu kadar süre yaklaşmayacağım diyerek yemin etmesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle bir yemini etmiştir. Bir ay hanımlarından küsmüş hanımlarına yaklaşmamıştır. Bu hadiseneyi Hadisenin bir sebebin üzülü var, bir sebebi vurudu var, bir zemini var. Onu anlamamız lazım ki hem meseleyi anlayalım hem inen ayetleri anlayalım. Hicretin 9. yılı artık Medine'de İslam devletinin çok genişlediği, zenginleştiği bir zaman dilimi. Öyle ki her taraftan Medine'ye ganimet geliyor, köle geliyor, esir geliyor, para geliyor, refah geliyor. Ne yapıyor peki kurban olduğumuz peygamber aleyhissalatü vesselam? Ne gelirse gelsin evine hiçbir şey göndermiyor. İmam bu zaten imam. Onların özelliği buydu. Hazreti Adem'den efendimize hepsine selam olsun. Hepsi bizim peygamberimizdir. Onlar bir ahlak öğrettiler bize. Bu dava risaletin davasıdır. Risaletin davasının üzerinden para kazanmak yoktur Bu davada dinden konuşacaksın ama dinden geçinmeyeceksin Şimdi anladınız mı niçin bazı peygamberler çobandır Bazıları marangozdur bazıları terzidir bazıları demircidir Bazıları şudur bazıları budur anladınız mı Alınlarının teriyle geçinecekler İnsanlara tebliğ için, davet için bir şeyler söylediklerinde ellerini almak için açmayacaklar. Bilakis açılmış ellere uzanan eller olacaklar. Çünkü bu davanın özelliği bu, bunu yapacak bütün peygamberler ve onların yolunu izleyenler. Efendimiz bunu öğretme adına, ehli beytine bu manada bir şey vermeyecek. Ya Resulallah şu kölelerden bir tanesini ver diyene Suffa ehli açken vermem diyor. Canından parça Fatıma hicretin altıncı yılı Hayber'in sonrası yedinci yıl Hayber'in sonrası Esirler gelmiş köleler gelmiş varıyor istiyor vermiyor. Vermiyor hiç kimseye. Analarımız kurban olduklarım. O hicretin 9. yılı ganimetler gelince ensarın evleri zenginleşince ensarın hanımları güzel güzel elbiseler giyince hadi bugünün lisanıyla konuşayım ki anlayın güzel perdeler evlerine takınca güzel güzel mobilyalar alınca mobilyalarını değiştirince analarımız da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki e bize de biraz ver Efendimiz de yok diyor. Bir daha istiyorlar. Efendimiz yok diyor. Diğer annelerimiz pek pek efendimizin huzurunda konuşmaya cesaret edemezler. Edeplerinden dolayı saygılarından dolayı. Ama Ayşe anamız Hafsa anamız... Biraz da babalarının Efendimiz'e olan yakınlığının avantajından dolayı rahat konuşurlar. Rahatça taleplerini iletirler. Diğer annelerimiz de onların üzerinden Efendimiz'e söyleyeceklerini söylerler. Yine isterler Efendimiz yok der. Çok Efendimiz'i bu manada sıkıntıya soktukları zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir şey demez onlara. Küser Mescid-i Nebevi'nin içerisine bir çadır kurar ve o çadırda kalmaya başlar. Bu hadise nasıl anlaşılır Medine'de? Peygamber Aleyhisselatu vesselam hanımlarını boşadı. Sahabede derin bir üzüntü var. Şimdi buradan sonrasını direkt Hazreti Ömer'in Buhari'de, Müslim'de, Nesa'ide, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktardığı şekliyle size aktarıyorum. Aynen Ömer'in aktardığı şekliyle. Ben diyor o günler Avali diye bir bölge var Medine'nin biraz dışındadır. O bölgede oturuyorum. Ensar'da bir komşum var. Evimiz Mescid-i Nebevi'ye biraz uzak olduğu için bir gün o geliyor Medine'ye bir gün ben geliyorum. Ben geldiğim gün ne varsa hadise inen ayet efendimizin sözleri onları ensar komşuma gece olunca getirip ulaştırıyorum. O geldiği zaman o gelip bana ulaştırıyor. Bir gün diyor gecenin ilerleyen vakti sıra ensarın ensar komşumun sırası baktım şiddetlice kapım çaldı. Hemen koştum kapıyı açtım ensar komşum ter kan içerisinde ne oldu diye sordum felaket Ömer felaket dedi. O günlerde Ghassaniler diye bir devlet var o günün devletlerinden Hristiyan devletlerden bir tanesi Medine'ye saldıracak. Böyle bir söylenti konuşuluyor Medine'de Hazret Ömer zannediyor ki Ghassaniler saldırıyor felaket felaket deyince Hazreti Ömer'in tepkisi ne oldu Ghassaniler mi geldi deyince Ensar diyor ki hayır ondan daha felaket ondan daha felaket ne olacak ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün hanımlarını boşadı Hazreti Ömer diyor ki ne yapacağımı şaşırdım kılıcımı aldım hafsa dedim seni bu sefer benim elimden kimse kurtaramaz. Muhakkak sen bir şey yaptın Allah Resulüne ki Efendimiz böyle bir karar aldı. Hemen giyindim kuşandım kılıcımı aldım doğru Hafsa'nın evine. Eve gittim ki Hafsa gözyaşları içerisinde. Ağlamaktan bana cevap veremiyor kaldırdım onu ne yaptın diye dedim sordum ağlamaktan bana cevap veremiyor sonra dedim Resulullah sizi boşadı mı bilmiyorum dedi peki nerede şimdi Mescid-i Nebevi'nin içerisinde şu çadırda Hazreti Ömer diyor ki mescidin içerisinden geçtim o çadıra doğru giderken sahabenin bir miktarı oturmuş ağlıyor bir miktarı ayakta Herkes de derin bir üzüntü var. Ben hemen Resulullah'ın çadırının önüne gittim. Çadırın gözetleyicisi olan, hizmetlicisi olan Rebah'a dedim ki Rebah efendimizden izin al onunla görüşeceğim. Rebah girdi içeriye, çıktı dışarıya dedi ki Ömer Resulullah'a geldiğini söyledim. Bana hiçbir şey söylemedi. Hazreti Ömer diyor ki terk ettim geldim. Biraz oturdum. Biraz dolaştım içim içimi yiyor bir daha gittim. Rebah dedim bir daha izin al Allah Resulü'nden onunla görüşeyim. Rebah girdi çadıra çıktı dışarıya Ömer dedim Resulullah'a söylediğini hiçbir şey söylemedi. Hazreti Ömer bir daha gidiyor. Üçüncü kez geliyor Hazreti Ömer. Rebah diyor bir daha izin al. Giriyor Rebah çıkıyor dışarıya Ömer dedim diyor. Dedim ama bir şey demedi. Hazreti Ömer biraz daha sesini yükseltiyor. Rebah dedim mi Ömer'e, Hazreti Peygamber'e? Ömer gelmiş. Ama kızına vesile olmak için değil. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir işaret bana desin Hafsa'nın başını uçurmaya geldim ben. Kızıma hatır almak için değil, kızımı bu manada cezalandırmak için Resulullah'ın yanına girmek istiyorum der. O anda bir şey söylemeyince Hazreti Ömer dönüyor, tam gidecekken Allah Resulü Rebaha diyor ki Ömer'i çağır. Hazreti Ömer geri geliyor, çadıra giriyor. Yine Hazreti Ömer anlatıyor. Girdim çadıra, bir hasır, bir parça arpa ve bir su Gügümü başka hiçbir şey yok. Uzanmış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hazır hasırın üzerinde yatmış. Kalkınca hasırın izleri Efendimizin yüzünde iz bırakmış. O hali görünce çok duygulandım. Dedim ki ya Resulallah. Kisralar Kayserler şu hallerdeyken sen... Alemlere rahmet olarak gönderilmiş birisisin ama haline bak. Bunca sıkıntı, bunca dert nereye kadar? Ey Ömer dedi. İstemez misin dünya onların olsun ahiret bizim? Hiçbir şey diyemedim diyor. Oturdum Resulullah'ın yanına. Efendimizle konuşmak için vesile arıyorum. Baktım Resulullah hiçbir şey söylemiyor. Biraz üzüntüsünü gidermek için dedim ki ya Resulallah. Zeyd'in kızı kimi kastediyor biliyor musunuz? Kendi hanımı Atike binti Zeyd'i. Zeyd'in kızı. Geçenlerde benden dünyalık bir şeyler istedi. Yok dedim. Bir daha istedi. Yok dedim. Üçüncü kez bir daha isteyince Öyle bir yok dedim ki artık ne demişse öyle bir yok dedim ki oturdu oturduğu yerde bir daha da bana bir şey söylemedi. Efendimiz bunu duyunca bir tebessüm ediyor. Ömer efendimizin güldüğünü görünce cesaret alıyor o anda soruyor. Ya Resulallah hanımlarını boşadın mı? Hayır diyor Ömer. Peki ashab boşadığını söylüyor. Sen boşamadın mı? Hayır Bildireyim mi ya Resulallah dışarıdaki sahabeye bildir diyor. Çıkıyor çadırdan tekbirle Allahu Ekber Allahu Ekber Resulullah hanımlarını boşamadı. Ey sahabe Resulullah hanımlarını boşamadı diyerek müjde veriyor. Tekbir sesleri Medine'yi inletiyor. Hadisenin üzerinden çok şey söylenir de. Hadise başka açılardan ele alınmalı asıl meselemiz o değil. Ancak peygamberin hanesinde böyle bir şey var. O hanenin sultanlarından biri olan Hafsa anamız da o işin içerisinde olan biri olarak İlah hadisesinde böyle bir rivayetin aktarılmasına oluşmasında baş aktörlerden biri olmuştur. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. 29 gün sürmüştür o sene ay biliyorsunuz hicri aylar 29 sürer 30 sürer 29 gün sürmüştür hicri ay 29 günün sonunda hanımlarına dönmüş yeminini bitirmiştir Ayşe anamız diyor ki yeminini bitirip geldiği zaman ayetler nazil olmuş o ayetlerden bir tanesi de şu. İstersen diyor peygambere ver onlara mihirlerini boşa gitsinler. Eğer dünyalığı istiyorlarsa yok seni Allah'ın rızasını ve ahireti istiyorlarsa senin yanında kalsınlar. Efendimiz önce Ayşe'ye soruyor. Ayşe diyor bak Rabbim böyle ayetler indirdi. Siz dünyayı mı istiyorsunuz ahireti mi? Ama hemen cevap verme git git. Annenle babanla istişare et öyle gel cevap ver Anamıza bakın anamıza Ya Resulallah diyor biz bir hata ettik Ama bu meseleyi ben anneme babama mı istişare edeceğim Vallahi biz ahireti tercih ediyoruz Efendimiz çok memnun olur Peki der Ayşe Diğer hanımlar nedir senin gibi derler mi Başka şeyler mi derler Bakın kuma Ayşe anamız ama adaletle konuşacak diyecek ki ya Resulallah hangi hanımına söylersen söyle benden duyduğunu duyacaksın. Başka bir şey söylemeyecekler aynı şeyi söyleyecekler. Hafsa anamıza soruyor aynı şey. Cöveriye anamıza soruyor aynı şey. Safiye anamıza soruyor aynı şey. Bütün annelerimiz aynı şeyi söylüyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? Hicri 9, bazı annelerimiz Hicri 20, 30, 40, 50, 60 yıl yaşayacaklar. Hicretin 60. yılına kadar Efendimiz'den sonra 50 yıl yaşayan anamız var. Nasıl bir hayatları olacak? Zenginleşecek Medine yine. Halifeler, atiyeler, hediyeler gönderecekler. Ama ayeti o kadar doğru anlamışlar ki, bir daha dünya süsü onların hayatlarına girmeyecek. Ayetlerin terbiyesi budur işte. Onlar beşer bir adım attılar. Allah ikaz etti. O ikazla düzeldikleri için beşere sultan, peygamber evine de hanım, bizlerin hepsine de anne oldular. Ayşe anamızı anlatıyorlar. Medine'nin zengin günleri çok güzel bir sofra kurulmuş... Anamız da sofraya buyur ediliyor. Şöyle bir uzaktan bakıyor sofraya. Gözleri doluyor. Ses titriyor. Ve şunu diyor. Benim efendim. Üç kap olan sofraya hiç oturmadı. Vallahi ben de oturmam diyor. Ve oturmuyor. Günler Ömer'in günleridir. Ganimetler gelmiş Medine'ye. Develer üstünde. Büyük bir miktar ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama neredeyse yarım çuval. Yarım çuval ganimet ne bu altın, gümüş. O günün en değerli hazineleri. Yarım çuval Zeynep Binti Caş'ın evine gönderiliyor. Gidiyor hizmetli kapıya vuruyor. Zeynep validemiz kim o diyor. Ömer'in adamıyım diyor. Ömer hediye gönderdi deyip çuvalı evin ortasına koyuyor. Hizmetli bize rivayet ediyor. Ben çuvalı evin ortasına koyunca dönüp şöyle bir bakmadı. Hemen evdeki diğer hizmetliyi çağırdı. Bunun hepsini Allah yolunda infak edin dedi. Dönüp bakmadı bile. Anamız Ana bu işte Ümmül müminin Müminlerin anası Aynı kamet Ömer'in kızı Hafsadadır. Hicretin 45. Yılına kadar yaşayacak Resulullah'tan sonra 34 yıl yaşayacak Dikkat edin 34 yıllık bir hayatın sahibi Var mı Hayatında bir infiraf Asla Resulullah'ın günlerinde Nasılsa Vefatına kadar da aynıdır. İşte böyle Hafsa anamızın hayatı. Ne anlattım size? Binti Ebiha dedim, babasının anası dedim, Zevcün nebi dedim, Peygamberin eşi dedim, ama üç şeyi anlatamadım. Ümme Ebiha, babasının anası, Muallimetu Sahabe, sahabenin Hocası Ümmül müminin Müminlerin anası Üç şeyi anlatmak lazım ki Hafsa anamız da anlatılmış olsun Var mı takatiniz Beni dinlemeye bilmiyorum Ama ben özetleyerek bu üç şeyi de anlatacağım size Ümmü Ebiha Babasının anası Bir kız Nasıl babasına ana olur Peygamber'e hanım olursa Babasına ana olur Peygamber'e hanım olduktan sonra Hazreti Ömer Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Ablasına Hazreti Ömer kızına nasıl hitap ediyorlar biliyor musunuz? Ana diye hitap ediyorlar Ya ümmi anacığım hitap bu Neden artık kız olmaktan çıkmış Peygamber'e hanım oldu Bütün müminlere ana olduğu için Ömer'e de ana oldu Ömer'e ana olması Ömer'e kız olmasından daha öncelikli daha evladır. Ancak Hazreti Ömer'in bana ana olmasına dair benim annemdir dediğine dair başka şeyler var. Şimdi Hazreti Hafsa anamız 20-21 yaşında peygamberin terbiyesine girdiği zaman o olgunluğun zirvesi olan evden Olgunluğun kıvamına ait çok şeyler öğrendi. Onun için Hazret Ömer birçok meseleyi kızıyla istişare etmeye başladı. Hele hilafet günlerinde on buçuk yıl Hazret Ömer'in hilafet günlerinde her daim Hafza anamız Hazreti Ömer'in baş danışmanı gibidir. Onunla istişare edecek, ona sorular soracak... O bazen babasına bazı şeyler söyleyecek. Bu şekilde babasına analık yapacak bir yönüyle danışmanlık yapacak. Mesela bir gün yürüyorlar baba kız. Manzarayı aklınızda şöyle bir canlandırın. Baba kız Medine sokaklarında yürüyorlar. Bir hanımın sesini duyuyorlar. Hanım cephede olan asker eşine dair çok farklı, acıklı, matemvari şiirler okuyor. Hazreti Ömer çok etkilenir. Niye böyle yapıyor der. Hafsa anamız diyor ki, kocası kaç aydır cephede, kocasını özlediği için böyle yapıyor. Kızım diyor, ne olur Allah için bana söyle. Utanmayı falan bir tarafa bırak. Sizin de affınıza sığınarak söyleyeceğim bunu. Bir kadın kaç ay ...kocasından ayrı kalabilir. Utanıyor Hafsa Söyle diyor. Bu önemli bir şey. Utandığı için... ...eliyle üç ya da dört... ...işaretini yapıyor. Üç ay ya da dört ay kalabilir. Hazreti Ömer... ...bir devlet başkanı... ...adalet timsali... ...bugünkülere ölçü olsun, örnek olsun. Hemen bir emirname yazıyor. Bütün cephedeki komutanlara... ...bundan sonra... Evli olan bir asker dört aydan fazla evinden uzak kalmayacak. Adaletine kurban olduğumuz işte budur. Bunu Hafsa anamızın vesilesiyle yapıyor. İslam ümmetinin halifesidir. Bir maaş takdir edilmiş ama o maaş Ömer'in geçimine yetmiyor. Sahabeler de cesaret edemiyorlar gidip Ömer'e desinler ki Ömer maaşını biraz yükselt. Çünkü bunu dedikleri zaman Hazreti Ömer'den alacakları cevap belli. Kimi aracı koyacaklar? Hafsa anamızı. Hafsa anamız gidecek babasının yanına. Baba diyecek, arkadaşların senin maaşını az bulmuşlar biraz arttırmak istiyorlar. Hemen gadaplanacak, ayağa kalkacak. Kim sana bunu dedi? Sen önce onu bana söyledir. Söylemez. Sonra der ki kızına, kızım, sen Resulullah'la bir hayat yaşadın. Babanın yaşadığı hayat Resulullah'tan farklı olsa bundan memnun olur musun? Sen Ebu Bekir'i gördün. Ebu Bekir'in yaşadığı hayattan farklı bir hayat yaşasam sen bundan memnun olur musun? Hayır ben benden önce yaşayan o ikisinin yolunu izleyeceğim der. Her haliyle babasının anası. Babasının yanında Kur'an, mushaf haline getirilmiş İmam Mushafı. Sonra o tarihe Hafsa'nın mushafı diye geçecek. Babası şehit olunca Hafsa'nın mushafı olma adını kazandığı yere, yani Hafsa'nın yanına gidecek o Kur'an Yıllar yılı onun yanında saklanacak Ümmü Ebiha Olmak bu Ya muallimet sahabe Sahabenin hocası Bize o manada da Çok şeyler söyler Bakın o Resulullah'ın talebesiydi Ama o evden dışarıya Çıkar çıkmaz Sahabenin hocasıydı Zaten ilim böyle öğrenilir Biliyor musunuz Sizin yukarıdan ilmi aldığınız Hocalarınız yoksa Aşağıya ilmi verdiğiniz talebeleriniz yoksa siz talebe değilsiniz. Bu böyledir. Hafsa anamız bunu da öğretiyor bize. Resulullah'tan aldı sahabeye verecek. Şöyle bir araştırın onlarca sahabenin onun eliyle ilmi öğrendiğini, ilmi geliştirdiğini görürsünüz. Hepsi bir tarafa. Onun talebesi kimdir biliyor musunuz? Sadece onu söyleyeyim anlayın. Abdullah İbni Ömer onun talebesidir. İbni Ömer demek ne demek bilirsiniz değil mi? Resulullah'ın ibadet noktasında, abitlik noktasında, sünneti ihya konusunda, sünnete ittiva konusunda adı sayılacak 3-5 sahabi efendimizden biri odur. Onun en baş muallimesi hocası Hafsa binti Ömer Radıyallahu anhadır. Muallimet-i sahabe de olması budur. Ya Ümmü'l-Müminin o bizimle de alakalı. Ne dedi Rabbimiz? Ahzab suresinin 6. ayetinde "En yu evla bil müminine min ve azvahu muhatuhum. Nebi müminlere kendi öz canlarından, kendi nefislerinden daha önceliklidir, daha sevgilidir. Onun hanımları müminlerin anneleridir. Eğer bir gün size ananınızın adı sorulursa bazen benim yaptığım gibi yapın. Annenin adı nedir zaman Hatice deyin, Mariye deyin, Cüveyriye deyin, Hafsa deyin. Onlar bizim analarımız Bunu onlara yansıtın Analarımızla böyle bir Canlı bir bağ kurun Çünkü Kur'an bunun için bize söylüyor Bu o günün dünyasında Olmuş bitmiş bir hadise Değil eğer öyle olsaydı Ayet olarak Kur'an'a yazılır mıydı O haneye giren Her bir hanım Bizim anamızdır Hem de bizi doğuran Bizi büyüten Bize bakan Öz analarımızdan daha öncelikli, daha evla, daha sevgili, daha sevimlidir. Böyle olmak zorundadır. Hafsa anamız bize anne olarak çok şey söyledi ve bize evlatlık adına da bir şeyler söyleyerek gitti. Bakın bugün hadis kitaplarımızı açtığımızda anamızdan, Hafsa anamızdan 60 tane hadis okuyoruz. Analık görevini yapmış o. Bize 60 tane peygamber aleyhissalatü vesselamın iklimine ait hakikatleri duyurmuş o. Bize analığın nasıl olduğunu da göstermiş. Şimdi sıra bizde. Nasıl evlat olacağız ona ve diğer analarımıza onun muhasebesinin yapılması gerekiyor. Ben muhasebenizi kolaylaştıracak 5 cümle her zaman yaptığım gibi Beş cümle size emanet edeceğim. Sözlerimi de noktalayacağım. Dikkat ettiyseniz. Binti Ebiha dedim. Yani babasının kızı dedim. Zevcetün Nebi dedim. Peygamberin hanımı dedim. Az da olsa Ümmü Ebiha dedim. Babasının kızı dedim. Az da olsa Muallimetü Sahabe dedim. Sahabenin hocası dedim. Ümmül Müminin dedim. Müminlerin anası dedim. Bu beş tane farklı ifade aslında Hafsa anamızın özellikle evlat olarak, hanım olarak, anne olarak, muallim olarak, özellikle de müminlere anne olarak. Bakın dikkat edin bu beş alana ait bize çok önemli şeyler söyledi. Evlat olarak, hanım olarak, anne olarak. Muallim olarak Özel olarak da müminlere Anne olarak ne dedi Bir Babalar ve evlatlar Babalar ve anneler Evlatlarının Şerefi Evlatlar ise Ebeveynlerinin yani Baba ve annelerinin şerefidir Aldığın Şerefe gölge düşürme ki Senden Alanlar da daha ileriye götürebilsin sen babandan ve anandan bir şeref aldın eğer aldınsa aldınsa eğer o şerefi sen düşürme üstüne koy ki senden sonra gelen evlatların da senden aldıklarının üzerine koysunlar eğer sen düşürürsen evlatlarından beklemeye hakkın yok. Senin benim iman ettiğimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ne dedi İki günü eşit olan ziyandadır Dedi değil mi Siz bu hadisi Gün olarak mı anlıyorsunuz sadece Hayır o işin bir boyutu Evet dünüyle bugün Eşit olan hayır adına Üzerine bir şey eklemeyen Ziyandadır ancak iki nesli de eşit Olan ziyandadır Evlatlar Babalarını geçmek zorundadırlar. Evlatların babalarını geçebilmesi için sen de ben de evladız. Biz babalarımızı geçeceğiz. Babalarımızın şerefine şeref katacağız ki çocuklarımızdan o şerefi bekleyebilelim. Hafsa anamız o şerefi kattı mı? Kattı. İşte hayat onun örneği. Şimdi sıra evlat olarak bizde. İki, evlenmek, bey olmak, hanım olmak büyük bir nimettir. Her nimetin de değeri nispetinde külfeti vardır. Her nimetin de değeri nispetinde külfeti vardır. Dikkat buyurun. Evliliği bir ibadet olarak anla ki altında ezilmeden hakkını ödeyebilesin. Evliliği bir ibadet olarak anla ki altında ezilmeden hakkını ödeyebilesin. Size bir soru sorayım. İster cevap verin ister vermeyin. Aklı olan evlenir mi? Sadece meseleyi akıl çerçevesinden baksak. Bakın aklını öncelledikleri için bizim yaşadığımız şu topraklarda şu anda evlilik yaşı 30'u zorluyor Kadınlar için de erkekler için de böyle 30'un üzerine çıktı evlilik yaşı bizim yaşadığımız topraktan bahsediyorum size batıdan falan değil ama unutmayın aklı olan evlenmez dini olan evlenir çünkü evlilik bir ibadettir namaz gibi oruç gibi hac gibi zekat gibi her ibadet yapanı zorlar mı zorlar. Peki böyle de evlilik zorlamasın mı? Bırakın o beklentileri. Bırakın o ma masallarda anlatılan beyaz atlı prensi, prensesi. Onlar masallarda öyle bir şey yok. Ev, evlenmek, evlilik zor bir iş. Külfet. Peygamberin evinden bahsettim size. Bakın neler gördük, neler. Sadece size bir parçasını anlattım. Gidin eve. Açın internetinizi dinleyin Nefşehir'deki Ayşe anamızı Ayşe annemizin üzerinden de en az bu kadar rivayet okuyacaksınız dinleyeceksiniz. Böyledir zordur devam ettirmek zordur ama değil mi ki bu iş ibadettir bu işin külfeti var ben bu işi devam ettirmeliyim düşüncesi bizim düşüncemiz olmalıdır bu noktada hassasiyet içerisinde olmalıyız onun için sahabi efendilerimiz bu konuda çok hassas olmuşlar ve en son çare boşanmayı düşünmüşler isim verilmeden asr-ı saadetten bir şey anlatılır sahabi efendilerimizin ne olur hanımlar kusuruma bakmayın çok geçimsiz bir hanımı var öyle ki o zavallı hanı, Bey sahabiye erkek olan Sahabiye dünyayı dar etmiş Arkadaşları bazen Diyorlar ki ona Yahu bu kadın dünyayı senin başına Yıktı sen daha bu Ne kadar bunun derdini çekeceksin Boşa gitsin Cevap nedir biliyor musunuz Boşayacağım boşamasın ama Gidecek başkasının başına Böyle olacak hiç değilse Ben alıştım ben Çekeyim katlanayım da Mevla benim ecrimi arttırsın Hassasiyet ince düşünüş bu Gel zaman git zaman O hanım sahabi Allah ona da Rahmet eylesin o da anamızdır O da radiyallahu anhadır Adını bilmesek bile O hanım sahabi vefat eder Bu erkek olan Sahabi varır o hanım sahabinin Kabrinin başına üç kez Boş ol Boş ol boş ol der Derler ki öldü gitti Zaten nikah düştü Der ki dedim ki Cennette bari gelmesin başıma O kadar Nasıl çekmişse artık Art tavır bu tavırdır Bunun üzerinden Siz anlayın sahabi efendimizin Dünyasında evliliğin ne olduğunu Zordur İki kardeşi bile Bir odada 3 gün 5 gün Bir ay tutamıyorsunuz Bir ömür Evliliği devam ettirebilmek inanın bir devleti idare etmekten daha zordur. Zaten evliliklerini idare edebilenler devlet idare edebiliyorlar. Onun için biz bu işi hayaller dünyasından çıkaracağız. Arkadaş bu işin külfeti var. Bunu bil ona göre gel. Evet bu işin külfeti var ama bir ibadettir. Dinim benden evlenmek ister. Ben evleneceğim ne olursa olsun da saadeti yakalama adına gayret göstereceğim Hafsa anamızın üzerinden bunu da öğreniyoruz Üçüncüsü babalara anne olabilmek yaşının ötesinde bir olgunluk göstermekle mümkündür Babalara anne olabilmek yaşının ötesinde bir olgunluk göstermekle mümkündür Çevreni ve zeminini olgun insanlarla donat ki yaşının üzerinde bir kıvama erebilesin. Çocukla oturup kalkma. Sen ondan istifade edebileceğin insanlarla çevreni donat. Ne kadar etrafında olgun adam olursa sen de o kadar olgunlaşırsın. Onun için Hafsa anamızın üzerinden bunu öğrendik. Yaş kaçtı? 20-21 çok değil. 22 bile değil. 21 yaşında girdi peygamberin han hanesine. Olgunluğun zirvesi olan aleyhissalatü vesselamın hanesine girdiği için ondan nasiplendi. Ve öyle bir hale geldi ki babasına akıl verebilecek bir kıvama erişti. İşte Hafsa anamızın bize söylediği mesajlardan biri de budur. Dördüncüsü. İnsan bildiği şeylerin hocası, bilmediklerinin ise talebesidir. Yukarıdan ilmi aldığın hocalar, aşağıda ilmi vereceğin talebeler her zaman olmalı ki gerçek manada ilim yolcusu olabilesin. İlim yolcusu olmak istiyor musun? Hem kendine hoca bulacaksın hem kendine talebe bulacaksın. Peki benim ilmim yok. Ben nasıl hoca bilirim? Bunu deme. Bu vazifeden kaçış. Unutma. Herkes bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Bir daha söylüyorum bu cümleyi. Herkes bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Ben şu anda bildiklerimi konuşuyorum. Siz de ona talip oluyorsunuz. Ama şuradan aşağıya ineyim. İçinizde Beni cebinden çıkaracak başka alanlarda cebinden çıkaracak onlarca insan vardır içinizde. Ben de onlara talebeyim. Her alanda neyi biliyorsak bildiğimizin hocasıyız, bilmediğimizin talebesiyiz. Onun için görevden kaçma yok. Talebelik de bitmez, hocalık da bitmez. Ne zaman kulluk biter, o zaman biter. Hafsa anamız bunu da bize öğretti. Beşincisi ve sonuncusu. Peygamber evinin hanımları bizlerin anneleridir. Onları biz, onları biz, onları bizi doğup büyüten annelerimizden daha fazla sevmek imani bir sorumluluktur. Onları bizi doğup büyüten annelerimizden daha fazla sevmek imani bir sorumluluktur. Hayatlarını hayat Ahlaklarını ahlak olarak edin ki onlara anne diyebilecek onlardan da evladım hitabını duyabilecek bir seviyeye kavuşabilesin. İster misin Hafsa anamızla yarın ahirette karşılaştığın zaman gel gel ey Ispartalı evladım desin ve sizi karşılasın sen de ana de ona anacığım de. Öyle bir anacığım de ki kendi öz annene demenden daha öte Yüreğinin ta derinliklerinden gelerek de İster misin? Kim istemez? Ama onun bir bedeli var. O bedeli ödemeye hazır ol. O bedel nedir? Onlar bir din bıraktılar bize. Bir hayat. O hayatı onlar gibi yaşamanın İmkanlarını zorlamak onlar gibi olmak mümkün değil biz bunu baştan kabul edelim onlar kim biz kim onlara kavuşmak da mümkün değil kim sevap itibarıyla ne yaparsa yapsın onları sevap itibariyle geçebilir mi asla ancak onlar gibi yaşamak mümkündür 14 asır sonra gelsek bile Mekke'de Medine'de değil Isparta'da gelsek bile onlar gibi olmak mümkündür. Allah hepimizi onlar gibi etsin. Yüreğimizi, hayatımızı onlara yaklaştırsın inşallah. Hicretin 45. yılı, anamız 60 küsür yaşlarında devir Hazreti Muaviye devridir. Vefat edecek. Onun cenaze namazını Mervan bin Hakem kıldıracak. Onu kabrine Kardeşi Abdullah İbni Ömer Ve onun dostları taşıyacak Abdullah İbni Ömer Onu kabrine indirdiği zaman Sözü şu olacak Evladım Anacığım Bizler senin evladın Sen bizlerin annesi Git Resulullah'tan Resulullah'a da Bizden selam söyle Ablasına böyle hitap ediyor Ve böyle yolcu ediyor Allah ona rahmet eylesin. Bütün ashabı kiram efendilerimize de selamlarımızı ulaştırsın. Hayatlarını hayatlarımız kılsın. Nasıl bizi bugün burada 21. asırda yaşamamıza rağmen İsparta'da, güllerin şehrinde gül kokusunu asrı saadetten duyar gibi bugün burada Hafsa anamızın üzerinden duyurduysa yarın cennette de duyursun. Hafsa anamızın ev sahibi olduğu sofrada hepimizi buluştursun. Hepimizi hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekat.